Günaydın. Bugün ilk haberimiz geçtiğimiz aylarda da duyurmuş olduğumuz ve 11 gün sonra sona erme ihtimali olduğu için hatırlatmak istediğimiz bir kampanya üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü muhatap alan kampanya sahibinin talebi ise Mülkiye'nin ikiz bebekleri Özgür ve Lorin'le beraber 19 Mayıs 2014'te hapse girmesinin engellenmesi. Kampanya mülkiyenin Mezopotamya Kültür Merkezi'nde satış temsilcisi olarak çalışırken Nazım Hikmet, Michel Foucault, Naum Chomsky, Abdülbaki Gölpınarlı, Elif Şafak, Turgenev ve Kazım Karabekir kitaplarını sattığı bir müşterinin polis tarafından kaçakçılık ve terör örgütüne üyelik suçlanması ve kendisinin de bu kişiye hitap, kitap sattığı için kaçakçılık suçuyla karşı karşıya gelmesiyle başlayan hikaye. Basın ve sosyal medya gündeminde de geniş yer kaplayan ve bu süreç içinde Mülkiye'nin dünyaya getirdiği ikiz bebekleri nedeniyle 6 ay ertelenen davanın süresi 19 Mayıs'ta doluyor. Kampanya sahibi cezanın İstanbul 16. Ceza Mahkemesi tarafından verildiğinin ve Yargıtay tarafından onandığının harekete geçilmediği takdirde 19 Mayıs'ta erteleme süresinin dolmasından dolayı Mülkiye'nin bebekleriyle birlikte cezaevine gireceğinin altını çiziyor. Ve Mülkiye, Özgür ve Loren bebeklerin gelecekleri için başka bir şans yaratılabileceğini söylüyor. Demiş ki Her şeyden öte bir anne mülki. Özgür ve Lorin annesiz kalamaz ya da cezaevinde büyüyemez. Mutlaka farklı bir yol yöntem olmalıdır. Bu ceza para cezasına çevrilebilir ya da cumhurbaşkanının yetkisini kullanarak affedebilir sözleriyle ifade ediyor. Sıradaki imza kampanyamız özellikle İstanbul'da ulaşım için büyük önem arz eden taksileri konu almış. Taksi şoförü Hüseyin Fidan tarafından başlatılan bu kampanya hem Fidan'ın meslektaşlarını hem de halkı muhatap almış. Diyor ki Fidan günümüzde saygınlığını yitirdiğine inandığı taksicilik mesleğine itibarını yeniden kazandırmanın ancak bizzat bu mesleği icra edenlerin çabaları ve destekleriyle mümkün olabileceğini belirtmiş. Bunu ondurduk. Meslektaşlarının rant kaygısı içinde olan mevki sahiplerinden sıyrılmaya, meslek için haksızlığa ve kavgalara sebep olan çeteleşmeden arınmaya, belirlenmiş ücret çizelgelerinden sapmayıp yerli yabancı müşteri farkı gözetmeksizin işini dürüst yapmaya davet ediyor kendisi. Kampanya sahibi ülkedeki düzensizlik ve dolandırıcılığa son vermenin önemli bir ayağı olarak taksicilikteki bozulmaları ortadan kaldırmayı hedeflerken dürüst taksici, dürüst müşteri, dürüst toplum ilkesiyle hareket ediyor. Bugün konuşacağımız bir diğer kampanya Karadeniz'den geliyor. Son yıllarda doğal alanların farklı yatırım amaçlarıyla geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip edilmesine ilişkin gerek bu yatırımların söz konusu olduğu bölge sakinlerinin, gerekse Doğan'ın yıkımına seyirci kalmak istemeyen vatandaşların seslerini daha çok duyduğumuz söylenebilir. Change.org'da da benzer şikayet ve taleplerle bu seslerin yaygınlaştığını görüyoruz. Uğur Yenidoğan tarafından başlatılan ve Alo 181 Çevre ve Şehircilik Hattı'na muhatap alan kampanya, Trabzon ili Maçka ilçesi Başarköy köyünde ormanın tam ortasında açılan taş ocağının eski haline getirilmesini talep ediyor. Uğur, Başarköy'deki Taş Ocağı ve diğer yerlerdeki benzer yatırımların doğayı yok ettiğini söylerken doğa düşmanı yatırımlar söz konusuyken bu yerlerde doğal güzelliğe dayalı turizm yapmanın imkansızlaştığını ekliyor. Doğayı koruma amaçlı bu imza kampanyasının önemini Uğur şu sözlerle dile getirmiş. Görsel kirlilik yaratmaktadır. Tozlar ve oluşan kirlilik ormanları, yaban hayatını ve dereleri tehdit etmektedir. O dağlar ve o güzellikler bizim torunlarımızın mirasıdır. Trabzon'dan şimdi de Mersin'e geçiyoruz. Doğal alanların ve doğal yaşamı tehdit edilmesine karşı bir imza kampanyası da Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye muhatap olan Meltem Ok tarafından başlatılmış. Meltem bu kampanya Mersin ile Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık beldesinde Akdeniz foku yavrulama mağarası yakınında yapılmaya başlanan liman genişletme inşaatı projesinin iptalini talep ediyor. MERTEM demiş ki nesli kritik derecede tehlikede olan Akdeniz fokunun sayılı yavrulama mağarasından birinin bu bölgede olduğunu ve bu kıyıların tüm dünyadaki Akdeniz foklarının en büyük kolonilerinden birine ev sahipliği yaptığını, yavrulama ancak korunaklı ve insan etkisinden uzak yerlerde gerçekleşebildiğinden liman inşaatının Akdeniz fokunun nesli için büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor. İnşaatın yürütülüş sürecine dair yanıltıcı ve kaygı verici gelişmeleri ise şöyle dile getirmiş. Bölgede bu konuda yıllardır bilimsel araştırmalar yapan bir üniversite, STK'lar ilgili bakanlıklara dilekçe ile başvurmuşlar. Ancak yapılan tüm uyarı ve itirazlara rağmen proje inşaat faaliyetine başlamıştır. Buna yasal dayanılık olarak gösterilen proje, ÇED raporunun ise Akdeniz Fuku'nun biyolojisi yaşam alanları bölgedeki üreme dönemi ve davranışları hakkında hem yanıltıcı hem de eksik bilgiler içermekte olduğunu ve gerçek bilgilerin bu şekilde saptırılması yoluyla karar verici kuruluş olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanıltılmaya çalışıldığı ortadadır, diyor kendisi. Ülkemizin Bern-Barselona ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri gibi, Uluslararası anlaşmalar ve ulusal mevzuatlar gereği Akdeniz foku türünü yaşam alanları ile birlikte korumayı taahhüt ettiğini belirten Meltem, endüstriyel liman ve bağlantılı projeleri gerçekleştiği takdirde doğamızı, doğal kaynaklarımızı ve biyolojik çeşitliliği korumada ulusal ve uluslararası ölçekte ülke olarak prestij kaybı doğuracağımız ortadadır. Sözleriyle projenin ulusal mevzuatımız ve bahsi geçen uluslararası sözleşmelere aykırılığıyla da kabul edilmez olduğunun altını çiziyor ve projeye izin veren idari işlemlerin iptaliyle beraber yıkımın durdurulması çağrısında bulunuyor. Bugünkü son kampanyamız ile doğadan çıkıp bilişim çağının karmaşık problemlerine geçiş yapalım beraber, zaman zaman Türkiye'de ve dünyada birçok markaya piyasaya sürdükleri elektronik aletlerin, Belirtilen özellikleri taşımadığına ilişkin tepkiler yöneltiliyor. Murat Yavuz Akarsu tarafından başlatılan bir telefon firmasını muhatap alan imza kampanyası da işte bu tepkilerden bir tanesi. Murat Marka'nın akıllı telefonunda IPS ekranı paneli olduğunu söylemesine rağmen LCD ekran paneli kullanıldığını söylüyor. IPS Ekran paneli son yıllarda birçok elektronik cihazda karşımıza çıkan bir teknoloji. IPS panel diğer ekranlardaki cihaza tam karşıdan bakma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Ve hangi açıdan bakarsanız bakın görüntü ve renk kalitesi değişmiyor. Murat firmanın IPS ekran paneliyle böyle bir görüntü deneyimi vaat etmesine rağmen bu özellikleri barındırmayan bir LCD ekran kullanmasının hileli mal satma olarak nitelendirilebileceğini ifade ederken model kullanıcılarında cihazlarıyla ilgili araştırma yapıp bilgi sahibi olmaya seslerini duyurmaya çağırıyor ve firmadan LCD ekran panellerinin ücretsiz olarak IPS panelleriyle değiştirilmesini talep ediyor. Vatandaşın muzdarip olduğu veya hak aradığı vatandaş hareketlerine Change.org'da her gün yenileri ekleniyor. Siz de kampanyanızı başlatarak hakkınızı arayabilirsiniz. Esenlikler diliyorum.